1357, numaralı konu, Muaz'ın, ayktihat ederim, demesi, evet, Allah'ın peygamberi Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde, sana bir mesele getirilirse onu nasıl halledeceksin, diye sordu, Muaz, Allah'ın kitabıyla hükmedeceğiz, dedi, Hazreti Peygamber, eğer kitabullah bulamazsan, dedi, Muaz, Allah Resulü'nün sünnetiyle hükmedeceğim, dedi, Hazreti Peygamber, eğer sünnette de bulamazsan, dedi, Muaz, o zaman ayktihat ederim, ağzımı kapayıp duramam, dedi, bunun üzerine Hazreti Peygamber elini Muaz'ın göğsüne vurdu ve hamd o Allah'a mahsustur ki, Rasulünün elçisini, Allah Rasulünün istediği gibi hareket etmekte başarılı kılmıştır, dedi.